1540 numaralı konu, İbni Abbas'ın Havkale'nin, la havle ve la kuvvete illa billah ve İmran'ın Allah'a hamdetmenin faziletini söylemeleri, evet, İbni Abbas şöyle buyurmuştur, kim, Bismillah, derse o Allah'ı zikretmiş olur, kim de, elhamdülillah, derse Allah'a şükretmiş sayılır, elahu ekber, diyenlerse Allah Teala'yı tazim etmiş, yüce etmişlerdir, la ilahe illallah, diyen kimse de Allah'ı birlemiş demektir, la havle ve la kuvvete illa billah, sözünü söyleyenlerse Allah'a teslim